Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Evet, hayırlı akşamlar ee, tekrar. İnşallah sınavınız iyi geçmiştir. Ee, Evet, bu akşam sizinle ekranda gördüğünüz üzere din ve bilim ilişkisini işleyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu akşam itibariyle din felsefesinin tam böyle sistematik diyelim daha metafizik ağırlıklı olan konularından daha dolaylı ve benim kanaatimce de birazcık daha kolay, daha kolay belli bir yandan da olan konularına doğru da yolculuk yapmış olacağız. Bu akşamki dersimiz hasreten daha kolay olacağını zannediyorum anlaşılması ve anlatım açısından. Çünkü ekranda gördüğünüz üzere din ve bilim ilişkisini konuşacağız. Din ve bilim ilişkisi her ne kadar doğrudan bu mesele üzerinde konuşmadıysak da sizinle özellikle Tanrı'nın varlığına dair deliller kısmında ve özellikle kozmolojik ve teleolojik delil kısmında Uzun uzatıyı aslında doğal teoloji meselesinden konuşmuştuk ve bir şekilde sürekli zaten yapmakta olduğumuz işin e, bilimle bir şekilde paralel onunla sürekli temas halinde olan bir karakter olduğunu ifade etmiştim. E, tabiatıyla bu akşamki işleyeceğimiz konu da oradaki birikimlerimizin üzerine kurulabilir gibi görünüyor. Öncelikle size nasıl bir yol takip edeceğimi ders anlatımı esnasında ondan söz edeceğim ardından e, dersin detaylarına geçebiliriz. Öncelikle size genel olarak din ve bilim ilişkisinden söz edeceğim. Kısaca bilimin bazı özelliklerinden söz edeceğim. Daha sonra e, özellikle Hristiyan dünyası içerisinde bu akşam konuyu, önceki akşamlardan farklı olarak problemin Hristiyan dünyası içerisinde nasıl ortaya çıktığını, nasıl şekillendiğini bugünkü durumu hakkında birazcık bilgi vermiş olacağım. Ondan sonra İslam düşüncesi içerisinde din ve bilim ilişkileri, Geçmişte nasıldı, şu an nasıldı ve özellikle bunların içerisinde bilginin islamileştirilmesi projesinden söz edeceğim. Böylelikle dersin ilk kısmında genel hatlarıyla, ana hatları itibariyle problemi ve o problem içerisinde ortaya konan temel bakış açılarını özetlemiş olmayı umuyorum. Daha sonra dersin son kısmında size Çağdaş Batı din felsefesinde hala hazırda da yaşayan bir isim var, Ian Barber adlı bir düşünür. Oldukça ileri yaşlarda ama din ve bilim meselesi modern dönemde konuşulurken e, bu konulara çok fazla katkıda bulunan önemli isimlerden birisi. Onun dörtlüsü var. Genelde Ian Barber dörtlüsü olarak anılan. E, dersinin kısmında anlattığımız konuları da belli bir anlamda daha sistematik bir hale getiren farklı bir tasnif metodu var. O tasnif metodu üzerinden e, konuyu işlemeye çalışacağız. Ee, hala hazırda Müslümanlar bu özellikle bilginin İslamileştirilmesi meselesi üzerine söyledikleri şeyler var ama genelde e, bu diğer konularda da felsefe söz konusu olduğunda, metafizik söz konusu olduğunda e, hala hazırda çağdaş Müslümanların birazcık bu meselelerde e, batıya nispetle belki Hıristiyanlara nispetle birazcık daha geride olduğunu ifade etmek isterim. Hala hazırda bizim gündemimiz böyle metafizik derin meseleler değil de Sürekli olarak son dönemde hep böyle daha politik olan, daha ameli olan, daha günübirlik olan meseleleri daha fazla gündemimizi işgal etmiş oluyor. Ama unutmamak gerekir ki felsefe, metafizik söz konusu olduğunda daha yavaş ilerleyen sonucunu da daha geç ama daha sağlam bir zeminle oluşmasını imkan tanıyan bir, Tabiatı var metafiziğin ve felsefenin ee, ama biz daha uzun vadede daha sağlam ve kalıcı olan seçeneklerdense daha kısa süreli olan günübirlik olan yani daha işte pansuman tedbirler seviyesinde olan yaklaşımları e, birazcık daha şu an daha fazla ön planda görünüyor. Bundan bir an evvela kurtulmak lazım. Mümkünse dediğim felsefesi derslerinin e, bir işlevi varsa e, bu anlamda önemli bir işlevi olacak diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi e, bu birazcık hani din üzerinde çok fazla durmayacağım ama e, hani dinin temel özelliklerinden söz etmeyeceğim ama yer yerde bilimin özelliklerinden söz ederken dolaylı olarak veyahut da onun tersi anlamında dinin özelliklerinden de söz edeceğim. Öncelikle burada bir ilişki var. E, dersin boyunca söyleyeceğim belki konuyu anlamamıza yardımcı olabilecek bir e, Metaforlardan birisi şu olabilir, din ve bilim bir çift olarak düşünebilirsiniz. Hangisine kız, hangisine erkek derseniz bilemiyorum ama bunlar e, ilişki kurmak isteyen çiftler diye düşünelim. E, bu çiftler bakalım <gülüyor> birliktelik ne kadar birlikte olabilirler, ilişkileri hangi seviyede olabilir, i̇şte partnerlik mi olabilir, flört ilişkisi mi olabilir efendim nişanlık seviyesinde mi kalabilir, bu evliliğe dönüşebilir mi falan gibi bu metafor üzerinden pekala düşünebilirsiniz. En azından konuyu anlamaya daha fazla yardımcı olabilir. O nedenle bunların e, anlaşıp anlaşamayacakları, iyi bir birliktelik yapıp yapamayacakları meselesinde de tarafları tanımakta, temel karakter özelliklerine bakmakta fayda var. E, o nedenle bilimden başlamak lazım. Aslında <gülüyor> yakın dönemlere kadar bu ilişki, Din ve bilim ilişkisi halindeydi ama modern döneme geldiğimizde, içinde yer aldığımız dönemde dindarlarda dahil olmak üzere bilim ve din ilişkisine geçmiş durumda. Her ne kadar din varsa bile bilim daha fazla ağırlığını e, koymuş gibi görünüyor. Buna belli bir ölçüde tırnak içerisinde bilimin dinileşmesi e, de demek mümkün. Yani bilimin çok otoriter bir hale dönüşmüş olması, insanlar üzerinde çok etkili bir e, doğasında olmuş olması. Burada ayrıca... E, değinilmeye değer. Şimdi size bilimin bazı özelliklerinden söz edelim. Burada 3-5 tane şey söyleyeceğim. Bunlar bir şekilde diğer derslerinizde de zaman zaman hatırladığınız özellikler olsa gerek. En yani fazla söylenebilecek şeylerden birisi. Genellikle en tipik olanından belki başlamak lazım. Buralarda bir yerlerde tam bilmiyorum ama bilim söz konusu olduğunda bir kere olgulardan hareket eden bir karakteri var. Yani olgu dediğimizde fact, eskilerin Vaka dedikleri yani dış dünyadan bir başka ifadeyle fiziki en temelde daha sonra bu fiziki olanın karakteri de üzerinde tartışılmaya değer ama kabaca söylersek olgulardan hareket eden bir tabiatı söz konusu. Olgular söz konusu olduğunda da onları daha ziyade tasvir eden bir karakteri var. Bizim deskriptif dediğimiz, modern Türkçe ile betimleyici dediğimiz, betimleyen bir başka ifadeyle onlara ayna tutan, yani çarpıtmayan, e, belli bir anlamda bunu da if, tırnak içerisinde söylüyorum, olduğu gibi olayları anlatmaya çalışan bir karakteri olduğu söyleniliyor. Buna dönük eleştiriler de var. Bu çok kaba bir anlatım olarak bunu kabul edin. E, dersin ilerleyen kısımlarında bunlara ne tür eleştiriler olabileceği üzerinde de duracağız. E, bütün yani eğer bir şey deskriptifse, tanımlayıcı değil de betimleyici ise e, buradan çıkabilecek bir başka özellik de onun... Nesnel olduğudur. Yani bilim kendisinin nesnel, hem nesnelerle uğraşan tabiatıyla nesnel, bir başka ifadeyle öznel bir karakteri olmayan, bir başka ifadeyle daha dersek, herhangi bir değer katmayan, herhangi bir norm koymayan, daha fazlasını söylemeyen, her ne var ise e, onunla yetinen bir tabiatı var. Toparlayarak söylersem, daha analitik bir tabiatı var. Daha analitik bir tabiatının olmasına paralel olarak daha matematiksel, Sayıya dönüştürülebilir, estetiksel hale getirilebilir bir tabiatı var e ve bütün bunlara paralel olarak da takdir edersiniz ki e, soğuk bir tip yani hani ilişki kurmak açısından e, pek cazip bir şeyi tarafı yokmuş gibi görünüyor. Belli bir anlamda din söz konusu olduğunda çok kabaca söylüyorum ama buraya kadar anlattıklarımızın e, tam tersi. Daha sıcak, daha öznel, daha değer koyucu, efendim, fiziki olanla değil de metafiziksel olanla e, daha fazla e, hareket eden bir tabiatı var. Ama e, buradan çok fazla kötümser de olmayalım bunların ilişkisi açısından. Çiftlerin genelde çok e, zıt karakterde insanlar olduklarını söylerler. Benim gözlemimde o yönde çok. E, çiftlerin yani uzunluk, kısalık tarafından tutun da kilo bakımından başka özellikleri varıncaya kadar efendim sakinlik, kızgınlık özelliklerine varıncaya kadar çok farklı tipte çiftler olduğunu görüyoruz. Bu farklılıkların da e, belli bir anlamda güzel birlikteliklere sebebiyet vereceğine de dikkate almak lazım. Yani bilimin böyle soğuk bir karakterde olmuş olması ilk başta bizi çok fazla şey yapmasın hani e, rahatsız edici bir e, tarafı olmasın bakarsınız birbirlerine tamamlayıcı bir karakterde olabilirler gibi görünüyor. Şimdi fakat gerçeğe bakarsak, realiteye bakarsak, bunların tarihine bakarsak, Hristiyanlık özellikle Hristiyanlık açısından baktığımızda, hani bugünden geçmişe doğru gidersek, bunların çok geçimli olmadıkları anlaşılıyor. Her ne kadar tarihin bir kesiminde e, belli bir birliktelikleri var, belli bir e, iyi tarafları olmuş ama özellikle Hristiyanlık tarihi söz konusu olduğunda sizin de dini epistemoloji de hatırlarsanız konuşurken e, ifade etmeye çalıştım tertülyanın saçma olduğu için inanıyorum ifadesinden tutun da Kudüs ve Atina gerilimi e, hep bir şekilde varlığını muhafaza eden bir gerilim olmuş. Yani bunları Hristiyan olduğu için söylemiyorum ama bizatihi Hristiyan. Din ve bilim tarihini yazan isimlerin yazdığı metinler var. Onların kendi ifadeleri, işin başından itibaren böyle bir Kudüs Vatikana gerilimi varlığını muhafaza etmiş. Tırnak içerisinde Orta Çağ denilen dönemde bu çok daha net bir şekilde otoriteye dönüşen. Dolayısıyla kendi otoritenin ve kendi söz hakkının dışında başkalarına çok fazla söz hakkı tanımayan bir tabiatı olmuş dinin. Şunu unutmamak lazım, bunu ilişkiler için de rahatlıkla söyleyebilirim. Tek taraflı kurulan ve baskı üzerine temellenen ilişkiler nihayetinde bir zaman sonra birike birike çok farklı bir şekilde bir gerilime Yol açıyor. E, ve bu gerilim ve bu gerginlik daha sonra çok farklı bir şekilde e, patlamayla bazen boşanmayla ve altta da daha farklı türde e, bir şekilde ifadelenmiş oluyor. Hristiyanlık söz konusu olduğunda e, hem Rönesans hareketlerinin, reform hareketlerinin ve onları tamamlayıcı olan aydınlanma hareketinin 18. yüzyılda zannedersem şu sıralarda yeni çağ felsefesinde bunları görüyorsunuzdur öyle zannediyorum. Ahmet Şekerci Hoca'nın da zaten aydınlanma uzmanlık alanlarından birisi. Bütün bunları gözlemlediğimizde ortaya çıkmakta olan yeni bilimin, yeni anlayışın, yeni doğa biliminin belli bir anlamda dine rağmen ortaya çıktığını görüyoruz. Bu mutlaka altı çizilmesi gereken şeylerden birisi. Yani belki böyle istenmedi ama... Çünkü dinin tek taraflı bir şekilde tekele dönüşmüş olması her türden ya ben felsefi anlamda tek taraflı tekelciliğe çoğunlukla karşıyım çünkü tekelciliğin olduğu yerde, alternatifin eleştirelliğinin olmadığı yerde her zaman hata riski vardır. Kendinizi kontrol edemiyorsunuzdur, kendinizi sağlam alamıyorsunuzdur. Kendi özgüveniniz varsa eleştiriden de korkmazsınız. Tekelcilikte yapmazsınız. Yani kendi gücünüzü kendinize referansla değil de eleştiriler bizzat sizi belli bir anlamda tehdit eden unsurlar olmaktan çıkar. Aksine sizin varlığınızı güçlendiren kendi perspektifinizi daha fazla sağlama almanızı imkan tanıyan bir duruma dönüşmüş olur. Ama kendi otoritenizi tek taraflı bir şekilde sürekli kurmaya çalışıyorsanız... ...ve bu takdirde de eleştirilerden sürekli tedirginlik yaşarsınız... E, ...ve eleştirel düşününlere karşı da daha farklı yöntemler uygularsınız. Hristiyan dünyasında böyle olmuş. Yani şakası yok. Bugün için bakıldığında çok değişik bir davranış olarak görünüyor ama... ...mesela Gordano Bruno çok meşhur bir adam. Hem kendisi hem de kitapları meydanda yakılarak öldürülen bir isim olacak. Dahası... E, Özellikle e, o dönemde cadı avı diye üzerinde özellikle durulması gereken şeylerden birisi dilimiz geçmiş ama çok net bir şekilde bir cadı avcılığı, özellikle bilimle uğraşan kimselerin, e, cadılık yapmakla vesaire suçlandı, itham edildiği dolayısıyla e, bununla bağlantılı olarak Engizisyon mahkemeleri, bu, bu kayıtlar var. E, Engizisyon mahkemelerinde alternatif düşünenlerin e, eleştirildiği, yani sırf eleştirilme değil, bunun yanında çok kaba tatbikatların olduğu bir e, tarihsel kesit. Mesela Galileo vakası bu tartıştığımız konu açısından son derece e, metaforik bir öneme sahiptir. Çünkü Galileo'nun inşasında, Galileo olayında temsil edilen şey, çünkü Galileo kendisinin önce burununun yakıldığını e, gördükten sonra e, başına neler gelebileceğini kestirebiliyor. Dolayısıyla kendi bilimsel kanaatlerinde diretmemiş oluyor. Toparlayarak söylersem, Hristiyan dünyasında din ve bilim arasındaki gerilim sürekli olarak varlığını muhafaza eden, koruyan bir tabiatı var. Bu gerilimde sadece tarafların beşeri, yani kimin otorite olacağı, iktidar çatışmalarından, makam ve bir mevki çatışmalarına, siyasal pozisyonlara varıncaya kadar çok farklı arka planları var kuşkusuz. Ama bunun yanında özellikle anılması gereken şeylerden birisi Kitab-ı Mukaddes'in ve İncil'in doğası da bir başka sorun oluşturuyor. Yani Kitab-ı Mukaddes'in içerisinde işte Tanrı'nın evreni altı günde yarattığı, yerin merkezde olduğu, Tanrı'nın insanı kendi suretinde yaptığı gibi bir takım ifadelere baktığımızda bunların yeni ortaya çıkmakta olan bilim tasavuruyla e, belli bir ölçüde gerilim oluşturduğu da çok açık gibi görünüyor ve tabiatıyla e, sürekli Hristiyanlık da bu o yeni ortaya çıkmakta olan gelişmeleri kendisine tehdit olarak düşünüyor ve yok edilmesi gereken. Ama bir yerde de sürekli tehdit ve yok etme kültürüyle de varlığınızı muhafaza etmeniz mümkün değil ki Fransız devrimi ve sonrasında meydana gelen bir dizi olay artık hadisenin önünün alınamayacağı bir, bir boyut kazanmış oluyor. Galileo vakası tek değildir. Ee, özellikle burada konuşacağımız meseleler söz konusu olduğunda ee, 1859'da Darwin'in Türlerin Kökeni adlı çok meşhur Doğrucu Nolde Species adlı eseri yayınlaması da bir başka duruma sebebiyet verecektir. Çünkü bu defa biyoloji alanında e, e, dini metinlerin terkin ettiğinin, dini metinlerde yer alan tasavvurların dışında bir e, biyoloji tasavvuru var. Kozmolojide farklı bir tasavvur söz konusu. Tabiatıyla e, ve bunların arasında çok entegre ...olabilecek efendim... ...ilişkilerde kurulamayınca... E, ...tabiatıyla bir zaman sonra... ...bu gerilim... ...hani sürekli bütünüyle gerilimden ibaret olmuştur... ...şeklinde bir şey de anlaşılmasın ama... ...tarihi çok kaba bir tarihçe ortaya çıkarılmış olacaksa... E, ...bu tarihçe içerisinde bu gerilim... E, ...kendini çok açık bir şekilde hissettiriyor. E, yani başlangıçta iyi başlayan birliktelik... E, ...ve şiddetli geçimsizlik diyelim... E, ...tabiatıyla boşanmayla sonuçlanmış gibi görünüyor... Fakat gelin görün ki modern dönemde eğer hani dersi illa madem bu metafor üzerinden başladık, bu metafor üzerinden devam ettirirsek, Türkiye'de yakın zamanlarda bir istatistik var, boşanan çiftlerin önemli bir kısmını bir zaman sonra tekrar, ee, yine evleniyorlar. Yani bunların arasındaki boşanma da kelimenin tam anlamıyla çözüm değil. Mutlaka bir tekrar yeniden birlikte diye ihtiyaç var. Bazen e, bu şekilde bir ayrılıklarda bazen faydada olabiliyor. Çünkü taraflar birbirlerini tekrar bir takım şeyleri gözden e, geçirme durumunda olabiliyorlar. Bugün tekrar bir yakınlaşma. Hristiyan dünyası açısından tekrar kurulan bir yakınlaşma var. Ama bu kurulan, yeni kurulmakta olan yakınlaşmaların da e, geçmiş e, birik kimlerden e, efendim, e, çıkarılan dersler üzerine, o geçmiş birikimlerden ortaya çıkaran dersler üzerine kurulu olursa daha sağlıklı olur. Efendim, epeyce bir arkadaş, e, işte gitti, bizde sorun yok, gitti, geliyor falan e, gibi görünüyor. Ben genelde ders anlatırken yazdıklarınıza pek bakmıyorum ama, e, evet, evet. Evet. Ee, arada bakın hocam. Şimdi arada bakacağım da e, bende bayağı da yazmışsınız. Bakayım. Ee, evet. Arada kesiliyor. Tik tik yapıyor sadece. Şöyle yapalım. Ee, bir dakika ben kapatayım, açayım. Belki şeyden gireyim, internet explorer'ından girmiş olayım. Ama onun için biraz beklemeniz lazım. Eğer isterseniz internet şeyden şu an... E Peki birkaç dakika beklemeniz lazım ama. Tamam mı arkadaşlar? Bir daha bilgisayarımı açıp kapatmış olayım. E ben de herhalde aşağıda bir takım gelmeler, gitmeler oluyor ama herhalde derse almada katkıda bulunuyorlar falan diye düşünüyorum bir taraftan. Çünkü sizi okuyarak ders anlatmak şey oluyor. Ee, sesi biraz daha falan açalım. Peki bir, bir, o zaman birkaç dakika bekleyin. Ee, o zaman...